Yüz Eser Madame Bovary, Gustave Flaubert Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar, merhaba. Hoş geldiniz. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğan realizmin temel taşlarından birini, Gustave Flaubert ve Madame Bovary adlı romanını tanımaya çalışacağız. İçinde yaşadığı toplumu gözlemleyip edindiği izlenimleri neden sonuç ilişkilerine bağlı kalarak ve bu izlenimlerini imgeleminde harmanlayarak aktaran Flaubert, 12 Aralık 1821'de Ruanda doğar. Babası bir başhekim, annesi ise Önemli devlet memurları yetiştiren bir ailedendir. Yazı hayatına okul yıllarında başlayan yazar, ilk çalışmasını 1837'de Le Colibre adlı dergide yayınlar. Çevresini keskin bir gözle izleyen, basma kalıp düşünceye karşı büyük bir nefret besleyen genç Flaubert, 1841'de girdiği hukuk fakültesini sara olduğu düşünülen bir sinir rahatsızlığı nedeniyle yarıda bırakır. Bütün zamanını edebiyata ayırır. 19. yüzyılın ikinci yarısını derinden etkileyen olguculuk felsefesinin olay ve olguları ortaya çıkma ve gelişme süreci içinde değerlendirme, araştırma, gözlemleme gibi ilkeleri Flaubert için yol gösterici olur. Yarattığı kişilerin iç ve dış dünyalarını ayrıntılarla verme, anlatımda olabildiğince nesnel bir tavır takınıp kendini gizleme, ayrıntı seçmede gözlem gücünü işletme, onun özelliklerindendir. Romancılığını yazarın kendinden dinleyelim. İyi bir yazar olabilmek için görebilmeyi, sağlam gözlemler yapabilmeyi öğrenmek ve tutulan notların dışında kalan şeyleri de bellekte tutabilme ya da hatırlayabilme yeteneğini kazanmak gerekir. Yolculuk yapmak, yazara bu yetenekleri kazandıracak çabaların başında gelir. Romanlarımın tümünün yaptığım yolculukların sonrasında yazılması bir rastlantı değildir. Flaubert, eğitimini yarıda bıraktıktan sonra ailesinin Ruanda'ki evine çekilir. Dönem, aydınlanma dönemidir. Toplumun hızla değiştiği, dengelerin alt üst olduğu, bilimde yeniliklerin birbirini izlediği bu zaman dilimi içinde Flaubert, birkaç kez Paris'e gitmesinin ve eserlerine kaynak olacak yolculuklara çıkmasının dışında hep Ruanda yaşar. Gustav Flaubert'in yolculuklarının sanatı üzerinde etkisi kendini de belirttiği gibi büyük ve olumludur. 1840'da Prene'lere yaptığı geziyi, 1845 İtalya, 1847 Fransa gezileri izler. Florian Parlechamp e Parle Grev adlı eseri bu yolculuklardan doğar. Bir arkadaşının ölümünün acısına kendi hastalığı ve yolculuk tutkusu eklenince yazarımız yine yollara düşer. Hedefi Güneşli Akdeniz kıyılarıdır. 29 Ekim 1849'da arkadaşı Maxim Dükkanla birlikte çıktığı yolculuk Kaire, Şam, Baalbek, Trablus, Beyrut, Rodos, Marmaris İstanbul ve Pire gibi yerleri kapsar. Marmaris'ten başlayan yolculuk notlarını küçük Asya başlığı altında toplar. Kendi duygularını katmadan yalın bir üslupla kaleme aldığı bu notlarda kentler, örenler, konakladıkları hanlar, karşılaştıkları kişilerin davranışları ve giysileri ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Eserlerinde kahramanlarının duygu ve düşüncelerini gözlemci bir gerçekçilikle çözümler. Yazdıklarının gerçeğe uygun olmasına özen gösteren Flaubert, toplumun anatomisini çizmek yerine toplumsal yapının etkisiyle oluşan insanlık durumlarına eğilir. Madame Bovary, beş yıllık bir çalışmanın sonunda tamamlanır ve 1857'de yayınlanır. 1862'de Antik Kartaca'yı anlattığı Salambo adlı eseri okuruyla buluşur. 1863'de Gönül Şatosu adlı oyununu yazan Flaubert, Duygusal eğitim, Bir Delikanlının Anıları, Zayıf Cins, Üç Hikaye adlı eserleri de yazar. Üzerinde en çok konuşulan ve modern romanın tartışmasız öncüsü sayılan Modan Bovary'i okumaya başlayabiliriz. Ne oldu? Unuttuğumuz bir şey mi var yoksa? Flöber'in tasvir yeteneğini de eklemek istiyorum. <gülüyor> hay hay, söz senin. Teşekkürler. Mehmet Tekin, Roman Sanatı adlı eserinde... Romancı sanatını gerçekleştirirken gerçek dünyaya öykünür ve okuyucusuna küçük bir dünya sunmaya çalışır. Temel niteliğiyle anlatma, somutlaştırma demektir. Bir şeyi somutlaştırmak demekse onun karakteristik çizgilerini, rengini ve ruhunu canlandırmak demektir. Romancı, somutlaştırma işlemini gerçekleştirirken tasvir yönteminden yararlanır, diyor. Flaubert'in, bu tanımlamaya uyan ustalığını Madam Bovary'de açıkça görürüz. Yaratılan karakterler... ...çevre ve kullanılan eşyalarla bütünlük içindedir. Flauber'de bu konuda... ...kitabımda tek başına nedensiz bir tasvir yoktur. Hepsi kahramanlarıma yarar... ...ve eyleme yakından uzaktan etki eder der. Müdür içeri girdiğinde... Etüt salonunda ders çalışıyorduk. Müdürün arkasında da şehirliler gibi giyinmiş yeni bir öğrenciyle büyük bir sıra taşıyan bir hademe vardı. O sırada uyumakta olanlar uyandı ve herkes sanki çalışırken birden baskına uğramışçasına ayağa kalktı. Müdür oturmamızı işaret etti. Sonra Etüt öğretmenine dönüp alçak sesle. "Monsieur Roger, bu öğrenciyi sana emanet ediyorum.'' dedi. Şimdilik baştan başlıyor ancak çalışkan ve iyi bir öğrenci olursa yaşına uygun olan büyük sınıflara geçebilir. Yeni öğrenci kapının arkasında bir köşede büzülüp kalmıştı. Bu yüzden kendisini zar zor görebiliyorduk. 15 yaşlarında hepimizden uzun boylu bir taşla çocuğuydu. Klober sanki sınıfta bulunan öğrencilerden biri gibi bize Charles Bovary'nin okuldaki ilk gününü anlatarak başlar romana. Birinci bölüm, Dr. Bovary'nin ailesinin özellikle annesinin eğitiminin ve doktor oluncaya kadar yaşadıklarının, kısacası tüm özelliklerinin anlatıldığı bölümdür. Charles Bovary, okula başladığıyla kadar rahat bir çocukluk dönemi geçirir. Okula gitmesini annesi ister. Uyumlu... Ancak vasat bir öğrenci olan Bovary yine annesinin zorlamasıyla tıp okuluna gider. Öğrenimi zorlu olur ama sonunda doktor olarak evine döner. Yine annesinin yol göstermesi ve baskısı sonucunda kendinden büyük ama aylık geliri olan çirkin ve ruhsuz dul bir kadınla evlenir. <Gülüyor> Charles evlenince daha iyi bir yaşama kavuşacağını ummuş, daha özgür olacağını ve istediği gibi hareket edip parasını istediği gibi harcayacağını sanmıştı. Ne var ki evin efendisi karısı oldu. Charles insanların önünde karısının istediği gibi konuşmak, cuma günleri perhiz yapmak, onun zevkine göre giyinmek, para vermeyen müşterileri yine karısının emriyle sıkıştırmak zorundaydı. Karısı ona gelen mektupları açıyor, her hareketini gözlüyor, muayenehanesinde kadın hastaları muayene ederken duvarın arkasından dinliyordu. Hanımefendi her sabah sıcak çikolatası hazır olsun, kocası etrafında pervane olsun istiyordu. Ayak sesinden rahatsız oluyor, yanından ayrılsalar yalnızlıktan bunalıyordu. Ne var ki yanına gelseler ona göre mutlaka ölmesini seyretmek içindi bu. Doktor Bovary'nin günleri böyle geçerken bir gece Bertro çiftliğine kırılan bir bacağı tedavi etmesi için çağrılır. Yaralı olan Emma'nın babasıdır ve ilk kez bu nedenle karşılaşırlar. Doktor Bovary, Emma'nın görüntüsünden etkilenir. Hasta iyileştikten sonra da Bovary sık sık çiftliğe uğrar. Karısı kuşkulanır, küçük bir araştırma yapar. Çiftlikte güzel, eğitimli... Dans etmeyi, coğrafyayı, resim yapmayı, halı dokumayı ve piyano çalmayı bilen bir genç kız olduğunu öğrenince çileden çıkar. İyice geçimsizleşir. Karısının aslında büyük bir servetinin olmayışının öğrenilmesi karı-kocanın ilişkilerini iyice bozar ve tartışmalı geçen günlerin birinde zayıf bünyeli kadın ölür. Charles, Bertrand çiftliğine yaptığı ziyaretleri sürdürürken Emma'yı sevdiğini anlayıp babasından ister ve evlenirler. Gustav Flaubert bizi Emma'ya adım adım yaklaştırır. Emma 13 yaşındayken yatılı olarak rahibeler okulunda eğitime başlar. İyi bir öğrenci olur ve o yıllar onun için çok güzel geçer. Okula sık sık gelen bir kadının getirdiği romanları okur. Bu romanlar hep aşklar. Erkek ve kadın aşıklar, ıssız köşklerde zulüm görmüş kadınlar, her durakta birkaç öldürülen posta arabası sürücüleri, çatlayan atlar, karanlık ormanlar, kalp çarpıntıları, yeminler, hıçkırıklar, gözyaşları ve öpücükler, ay ışığı altında yüzen sandallar, koruluklardaki bülbüller, aslan gibi yiğit, kuzu kadar uysal, kimsenin olmadığı kadar erdemli, hep iyi giyimli ve ...sel gibi gözyaşı döken... ...beyefendiler üzerineydi. Ama Flaubert'in ifadesiyle... ...bir sokağın yaya kaldırımı kadar... ...düz olan ve hayatında... ...hiç tiyatroya gitmeyen, yüzme bilmeyen... ...kılıç kullanmayan... ...kocasından sıkıntı duymaya başlar. Evliliği hiç de romanlardaki gibi... ...tutkulu ve coşkulu değildir. Bunaltıcı bir... ...bıkkınlık içindedir. Görevlerini yerine getirir. Evi ve muayenehaneyi ustalıkla idare eder. Ama sürekli... ...başka biriyle evlenseydi hayatının nasıl olabileceğini de düşünür durur. O gerçekleşmemiş olaylar, o bambaşka hayat... O tanımadığı koca acaba nasıl olurdu? Bütün erkekler Charles gibi olacak değildi elbette. Yakışıklı, hoş sohbet, kibar, çekici bir kocası olabilirdi. Eski manastır arkadaşları kuşkusuz öyle erkeklerle evlenmişlerdi. Onlar şimdi ne yapıyorlardı acaba? Şehirde sokakların gürültüsüyle, tiyatroların uğultusuyla, baloların ışıltısıyla dolu, kalbe ferahlık veren, duyguları coşturan bir hayat sürüyorlardı. Ne var ki kendi hayatı, penceresi kuzeye açılan bir tavan arası kadar soğuktu. Can sıkıntısı, o sessiz örümcek karanlıkta kalbinin her köşesine ağını örmekteydi. Emma kendini oyalamaya çalışırken olağanüstü bir olay olur. Marki de Vobiezar, ağzındaki yarayı iyileştiren Dr. Bovary'e teşekkür etmek için evlerine gelir. Uzaktan gördüğü Emma'yı zarif, güzel olarak tanımlar ve karı-kocayı Vobiezar şatosunda vereceği baloya davet eder. Sonunda Madame Bovary, romanlarda okuduğu yaşantıyı yakından görme fırsatını bulur. Flaubert, üstün anlatım tekniğiyle şatoyu, soyluları, eşyaları, bahçeleri, yiyecekleri, çalışanları, giysileri ve baloyu bir kameranın aktarışı gibi ayrıntılarıyla anlatır. Emma zevkten sarhoş gibidir. Sabaha kadar süren baloda bir ara hiç unutamayacağı bir adamla, bir vicontla dans eder. Geceyi şatoda geçiren bovariler ertesi gün evlerine dönerler. Emma eski hayatına uyum sağlayamaz. Artık eski Emma değildir. Bu sefalet hep böyle sürüp gidecek miydi? Bundan hiç yakasını kurtaramayacak mıydı? Oysa mutlu bir hayat süren kadınlardan nesi eksikti ki? Vobiezar da vücutları kendininkinden daha hantal, hareketleri tavırları kendininkinden daha adi bir sürü düşes görmüştü ve bu adaletsizliğe karşı lanet yağdırıyordu. Başını duvarlara dayayıp ağlıyor, çalkantılı hayatları, maskeli baloları, görülmemiş eğlenceleri, ayrıca bütün bunların sağladığı ve kendinin hiç tatmadığı ürpertileri özlüyordu. Gitgide sararıp soluyor, yürek çarpıntıları çekiyordu. Charles ona kedi otu içirip kafurlu banyolar yaptırdı. Ne var ki denedikleri her çare kadını daha da çileden çıkarıyormuş gibiydi. Karısının derdini anlayamayan Dr. Bovary... ...Emma'yı Ruan'a, hocasına götürür. Hocası, bunun bir sinir hastalığı olduğunu... ...hava değiştirmesi gerektiğini söyleyince... ...Charles bir araştırma yaparak... ...Yonville kasabasında doktorluk yapabileceğini öğrenir. Kasaba eczacısına mektup yazıp geleceklerini bildirir. Yonville'e taşınmaları kesinleşir. Bu arada Emma, bebek beklediğini öğrenir. Madame Bovary adlı roman üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, Bovary çiftinin bulundukları şehirden ayrılma kararıyla sonlanır. İkinci bölüm, Yonville kentini, içinde yaşayanları, tarihini, coğrafyasını anlatarak başlar. Bir gün, ünlü bir adam olacağını hayal eden Edzacome, Leon Dorhan'ın sahipleri, rahip, Monsieur Leroux, Emma'yı görür görmez hayranı olan noter katibi Leon Dubuis, Bovary'lerin Yonville'de ilk tanıştıkları insanlardır. Babarilerin Bert adını verdikleri bir kızları olur. Emma anneliğe ve şehre alışmakla geçirir günlerini. Bert, Emma'nın Vobiezar Şatosu'nda duyduğu bir isimdir. Çocuk geleneklere uyularak bir süt anneye verilir. Zaman zaman çocuğunu görmeye giden Emma'ya, Noter Kadip'i Leon eşlik eder. Kasabalı kadınlar bu konuda dedikodu etseler de Emma aldırmaz. Leon, ...konuşabildiği, hayallerini paylaşabildiği biridir. Yonville e ilk geldiklerinde tanıştıkları Monsieur Lörö... ...iğneden ipliğe, kumaşlardan, ev eşyalarına kadar her şeyi satan biridir. Emma'ya bir şeyler satmak ister, Emma reddeder. Leon'un ilgisi Emma'da kendini de korkutan bir şeyler uyandırır. Bunun üzerine Emma bu duygularıyla var gücüyle savaşır. Görmezden geldiği bu duygular onu... ...ruhsal bir karmaşaya sürükler. Sonunda, Yonville'e gelmeden önceki hastalığı nükseder. Aşkına karşılık göremeyen Leon, Yonville'den ayrılıp hukuk okumak için Paris'e gider. Onun gidişi Emma'yı yaralar. Günlerce kendine gelemez. Sonra bir gün, La Uşet malikanesinin sahibi Rodolphe Blanche Emma'yı fark eder. Çiftliğinde çalışan birini tedavi etmesi için doktora getiren Rodolphe, 34 yaşında... Bekar ve zengin bir adamdır. Adam kendi kendine çok güzel diyordu. Doktorun karısı çok güzel. Güzel dişler, simsiyah gözler, zarif ayaklar, Parisli kadınları aratmayacak bir endam. Nereden buralara düşmüş? Kocası olacak o göbekli herif onu nereden bulmuş acaba? Adam bence salağan biri. Karısı düpedüz ondan bıkmıştır. Adamın tırnakları pis, sakalı en az üç günlük. O kapı kapı hastaları dolaşırken karısı evde oturup çorapların söküğünü dikiyor. Herhalde pek sıkılıyordur. Şehirde oturmak her akşam polka oynamak istiyordur. Zavallı kadıncağız. Mutfak masasının üstüne konmuş sazan balığı nasıl suya hasretse o da aşka hasret olmalı. Biri şöyle zarif iki üç iltifat etse onu taparcasına sever. Eminim bundan. Hem de nasıl şefkatli davranır, nasıl üstünüze titrer. Sizin için nasıl güzelleşir. İyi ama sonradan onu nasıl başımdan atarım? Rodor düşündüklerini uygular. Kasabanın tarım şenliği kutlamalarında Emma ile yalnız kalmayı başarır. Emma garip bir duyguya kapılır. Hayalindeki Vicompt'un görüntüsüyle Rodolphe'nin görüntüsü birbirine karışır. Sonraları da sık sık görüşürler. Emma'nın sağlığına iyi geleceği bahanesiyle Rodolphe, Charles'ı ikna eder ve Emma'yı atla gezintiye çıkarır. Hatta Charles, karısı için bir at bile satın alır. Madame Bovary'nin ihanete direnmesi uzun sürse de Rodolphe Yılmaz sonunda isteğine kavuşur. Emma'nın çöküşü başlamıştır. Monsieur Leroy'a giysiler, eşyalar sipariş eder, borçlanır. Borçlandıkça kocasının hastalarından gelen paraları harcar. Bu da yetmez, Leroy'dan faiz karşılığı paralar alır, borç senetler imzalar. Emma, Yonville'den kurtulmak ister. Rodolphe ile ilişkileri dört yıldır devam etmektedir. Kasaba halkı durumu sezmiş, dedikoduya başlamıştır. Birlikte kaçmak için Rodolf'u ikna eder, hazırlıklara başlarlar. Doktor Bovary ise halinden memnun, gelecek için planlar yapar. Burada bitirelim mi? Nasıl istersen. Ee, sorularımız olacak mı? Elbette, sorular benden. Madam Bovary gerçekten ailesini terk edecek mi? Söylemem. Hmm. Bir noter katibinden söz ettik Leon'dan. Yon bile geri gelecek mi Leon? Emma'nın... Kocasının bilgisi dışında yaptığı borçlar ne olacak? Daha öyle çok var ki. Soruların yanıtlarını kitabı okuyanlara bırakalım ve söyleşimizi bitirelim. Bugün Gustave Flaubert'i tanımaya, ünlü eseri Madame Bovary'i incelemeye çalıştık. Aramızda olup heyecanımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.